Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Ocak ayını geride bıraktık. Şubat ayına geldik. Ocağın sonunda çok güzel memleket kar gördü. Biliyorsunuz kar özellikle yeraltı sularının birikmesi için çok kıymetli bir yağış. Çünkü yağmur yüzeyden akıp gidiyor ama kar öyle değil. Yavaş yavaş eriyor. Dolayısıyla da yeraltı sularını dolduruyor, depolarını dolduruyor. Bunun kıymetini yazın göreceğiz. O yüzden ben kar yağdığı için tarımsal alanlarda özellikle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz pek çok yerde yeraltı sularını unharca kullandığımız için çok eksiliyor. Bu sefer tarımsal rekolite çok düşüyor. Umuyorum bu kar yağışı bunu biraz beslemiştir. Hala da İstanbul'dan kar çekildi ama başka yerlerde devam ediyor. Şubat ayına girdik. İşte bu ne yazık ki bu e, akuyu da bir nükleer santral yapma inadı var. Şimdi bir çeviri hazırlıyoruz. E, aslında 10 yıl içinde burası sular altında kalacak. E, tekrar bu inadı yapanlardan, o nükleer santralden vazgeçmelerini istiyoruz. Türkiye'nin nükleer santrali ihtiyacı yok. Türkiye'nin rüzgarı, güneşi. Ona haydi haydi yeter. Her ihtiyacını karşılar. E, o zaman bugün ben dedim ki Güneşin Yeniden Keşfi. Kitabın adı bu. Güneşin Yeniden Keşfi. Güneşi Yeniden Keşfedelim. Bunu nasıl yapacağız? Güneşin Yeniden Keşfi e, pek çok yazarın katkısıyla ortaya çıkmış bir kitap. Kitabın içinde mimarlar var, iç mimarlar var. Bu alanda çalışan akademisyenler var. Ve onlar diyorlar ki Gelin güneşi biz mimaride daha efektif kullanalım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? E dönüp geleneksel mimariye bakalım. Şimdi ben de bu konu çok ilgimi çektiği için bildiğiniz gibi dedim ki kitabın yazarlarından Şule Aybar'ı Açık Radyo'ya davet edeyim. Beraber biraz konuşalım. Şule Aybar da kitaba katkı veren yazarlardan bir tanesi. Şule Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şule Hanım bu yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, bizim açık radyoda çok üstünde durduğumuz, iklim krizine bir çözüm olarak önerdiğimiz, fosil yakıtların yerini alabilecek en önemli temiz enerji kaynağı. Siz de böyle güzel bir kitaba katkı koydunuz, yazı yazdınız. Sizin bölümünüze baktığımda, bu arada sayın, sevgili dinleyiciler Şule Hanım Mimar. Ee, o yüzden biraz daha o alanda sohbet edeceğiz. E, pasif binalardan bahsediyorsunuz. E, pasif binalar kavramı gittikçe daha çok dillendiriliyor. Ama hani ben bir oradan başlayalım dedim. Belki hiç e, duymuş da ne olduğunu bir türlü böyle berraklaştıramamış dinleyicilerimiz vardır. Nedir pasif binalar? Şölye Hanım? Ben pasif bina kavramını böyle iki ayrı şekilde ve sonra da ikisini de birleştirerek belki üçüncü bir ...şekilde anlatmaya çalışacağım. İlki mimarlık, mimarlık olmadan önceyi de içine alacak şekilde bir e, anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Pasif e, bina mimari renk katan ve çevreye çeşitlilik sunan doğa dostu bina anlamında kullanılmalıdır diyorum. Ve böylece çevreyi de zenginleştiren bir e, bina e, ve ürüntü e, yaratıyor diye düşünüyorum. Bu kriterler de aslına bakarsanız otomatikman binayı enerji verimli hale getiriyor. Günümüzde yani aslına bakarsanız geçmişimize baktığımız zaman mimarlık diye bir meslek yoktu. Ve bu meslek olduktan sonra araştırmalar nasıl başladı eskiye yönelik eskiden ne yapıldı sonra bu. ...bilgiler toparlandı. Ondan sonra tekrar bir e, kavram ortaya çıktı. O zaman da adına pasif bina dedik aslında yerel e, binaydı. Pasif bina haline e, geldi. O zaman biz ikinci bir şekilde bu kavramı ile alacak olursak... ...enerjinin pasif yöntemlerle kazanımını sağlayan e, bina e, anlamına e, geliyor... O zaman da biz o zaman pasif yöntemler neler diye sorgulamamız gerekiyor. Bu pasif yöntemler aslında tekrar böyle bir eskiye baktığımız zaman kendiliğinden oluşan ve çevrede bulunan yerel malzemelerle o yerel malzemeler kullanılarak Yapılmış, Çevrede yaşayan kişilerin işlevlerine uygun olarak ortaya çıkmış bir yapıdan bahsettiğimizi anlıyoruz. Ve bu yapı bakıyoruz ki kendi kendine kendini ısıtıyor. Bakıyoruz ki kendi kendine kendini soğutuyor. Neyi kullanıyor soğutmak için? Hiçbir şey kullanmıyor. Sadece binanın dört çevresini kullanıyor ısıtmak için ne kullanıyor? Gene binanın kendisini kullanıyor ve binanın içindeki düzenleme tarzıyla ısıtmayı sağlıyor. Mesela mutfağın nerede olduğuyla ısıtmayı sağlıyor. Tabii ki zaman zaman zaman zaman fosil yakıtı dediğimiz kömürü kullanmışlıkları var ve odunu kullanmışlıkları var. Ama bu çok minimum tutulmuş durumda. Şimdi bunları böyle bir toplayacak olursak pasif bina gerçekten çevresine renk katan, çeşitlilik sunan, doğa dostu bir bina ve bunu yaparken de pasif yöntemlerle enerjiyi kazanan bir bina diyebiliriz. Günümüzde de hakikaten önemini arttığını düşünüyorum çünkü enerji şu an... Bayağı kısıtlı hale geldi. Çünkü güneşimizi eskiden olduğu gibi kullanamıyoruz. Amacımız onu tekrardan yapılara bir parçası haline getirmektir diyorum. Şöyle şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Bu bizim de böyle Anadolu'da yaptığımız çalışmalarda hep karşımıza çıkıyor. Dediniz ki yerel malzeme. Örneğin Ege'ye baktığımızda Ege'de taş malzemesi çok fazla var. O zaman burada taş bina yapalım. Doğru anlıyorum değil mi? Ama Doğru. dönüp Orta Anadolu'ya baktığımızda burada saman malzemesi çok. O zaman saman yapalım. E Bir Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda burada toprak malzemesi yok. Kerpiç yapalım. Hı hı. Doğru mu? Şimdi Doğrudur. böyle yaptığımız zaman malzemenin çok uzun mesafelerden taşınmasının önüne geçerek Karbonhoyak izimizi de düşünüyor, düşürüyoruz. Böylece daha inşaat aşamasında esasında bu pasif binalar iklim krizine merhem olmaya başlıyorlar diye söyleyebilir miyiz? Aynen e, çok doğru. E, bu e, çevreye e, dolayısıyla duyarlı oluyoruz. Yerel olduğu zaman... E, binlerce kilometre öteden getirmiyoruz malzememizi ve dolayısıyla işte ulaşım sırasında en azından kullanılan fosil yakıtı kullanmamış oluyoruz Aynen öyle. ve karbon dioksit gazımızı salgılamamış oluyoruz. Dolayısıyla bu kötü olaya katkıda. <gülüyor> Pardon bulunmuş olmuyoruz. Bu bizi e, bir tık e, yukarıya çekiyor. <gülüyor> Şimdi bu e, pasif binanın ısınma soğutmasına da hani ben biraz daha yoğunlaşalım istiyorum. Örneğin e, ev yaparken artık şehirlerde e, cephe kavramı gitti. Yani bu evet. ev ne yöne bakıyor diye bir şey yok. Ya da sizin evet. bir söyleşinizde ben sizden dinlemiştim. E, mimar arkadaş kalkıyor binanın dört tarafını cam yapıyor. Aynen. Öyle değil mi? <gülüyor> Halbuki evet. güney cephesini cam yapsa ne yapacağız? Biz oradan güneşi içeri alacağız, binayı ısıtacağız, değil mi? Evet. Ee, bu evet. bu mimar arkadaş böyle yaptıkça ya da binaların yönü değiştikçe, biz artık güneşi unuttukça. Çünkü ben çocukluğumdan da biliyorum. Annemle ev ararken annem derdi evet. ki aman salon güney cepheye baksın. <gülüyor> Aynen. <Yani> Annem evet. <gülüyor> öğretmen esasında mimar falan değil. Annem bile dikkat ederdi. Yani güneye evet. baksın da biz burada işte kışın çok soba yakmayalım. Doğru. Güney ve güney doğuya. Evet. Ee, bu çerçevede e, bence e, hakikaten mimarlar. E, güneşi kullanmayı, çevreye e, duyarlı olmayı e, göz ardı etmiş durumdalar <gülüyor> diye düşünüyorum. Yine ben <gülüyor> size söyleşinizde dinlemiştim. Bu durumda demiştiniz ki siz iş iç mimarlara kalıyor. Aynen e, şu an e, Ankara'da yaşıyorum e, çevremize baktığımız zaman hani İstanbul'da da e, ve ona benzer büyük şehirlerde özellikle gördüğümüz bayağı arkitektronik işte e, çok e, farklı geometrilere sahip ama her tarafı camla kapanmış e, bir bina tarzı ortaya çıkıyor. Ha, Bizi cezbediyor mu cezbediyor ama içine girip yaşadığımız zaman e, mutlaka o klimayı açmak zorunda kalıyoruz ya da fosil yakıtı harcayaraktan ısınmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü cephe kuzeye bakıyor ve soğuk, full her tarafı cam. Dolayısıyla içeriye soğuk girebilme ihtimali daha fazla ve ben fosil yakıtı kullanıyorum. Bu anlamda ben iç mimarlara hakikaten zamanımızda daha önceden olduğundan daha fazla iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü her tarafı cam, hiçbir şekilde güneşe duyarlı bir yapı yok. Evet fonksiyonu da düşüneceğiz ama... Güneşi de unutmayacağız. İkisini beraber ele alaraktan acaba iç mimar neler yapabilir? Bence çok şey yapabilir. Ben bunu e, devamlı olarak e, araştırıyorum. E, bazı teknolojik gelişmeler de var. E, i̇ç mekanların bölüntülerini e, yaparken e, yani iç duvarları ele alırken bunların kendi karakterlerinde de bazı... ...özellikler kullanabilirler... ...işte mutfağın yerleşimini... ...düşünürken... <gülüyor> ...pardon... Geldim, e ...bir... E e ...tarz geliştirebilirler... ...işte kuzeyden gelen... ...gün ışığını, pencereyle... ...güneşin yaptığı ilişkiyi... ...pencereyle... ...rüzgarın yaptığı iliş ilişkiyi... ...irdeleyerekten... ...binanın içindeki yerleşimi... ...tekrar daha farklı... ...ele alabilirler... Yani e, unutulmuş olan güneşin e, ve tabiat şartlarının iklimin getirisini tekrar sıfırdan ele alabilirler. Bunun için de bazı e, pasif yöntemler var. Bu pasif yöntemleri soğutmak için veya, veya ısıtmak amaçlı e, nasıl kullanılacaklarını e, iç mimarlarımızın e, hazmetmesi gerekiyor. Çok çok güzel. Ben de bu konuyu çok önemsiyorum. Ee, Şule Hanım bu güzel sohbetimiz devam edecek ama e, müsaade ederseniz burada dinleyicilerimize bir e, Coco Taylor parçası dinletmek istiyorum. Sizin Tabii. de beğeneceğinizi düşünüyorum. Böyle şarkının adı da çok güzel. I'm a Woman. E, Coco dinliyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Şule Aybar'la Güneş'in Yeniden kişi kitabı üzerinden Pasif binalara değindik, fosil yakıtların, karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik mimarlara, iç mimarlara değindik. Şöyle Hanım çok güzel gidiyorsunuz, tebrik ederim. Yani Gerçekten tane tane, herkesin anlayacağı şekilde bu, bu da müthiş bir yetenek. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi ben kitabın içine baktığım zaman burada görüyorum ki Anadolu insanlığın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Böyle olunca evet. da burada geleneksel mimarinin çok fazla örneği var. Çok köklenmiş. İşte bu hepimizin evet. bildiği şu meşhur Bursa'daki, şey Bursa diyorum, şey, şey, hmm, hatta işte Urfa'daki evet. e, ikonik e, evlerden. Ege'deki, Haran. ta Haran'daki, evet. Evet, kitabın içinde siz Malatya evlerinden inceleyen bir makale var. Yani bir Karadeniz'e gitsek yağmurlu bir iklimde. Değil mi? Mimari nasıl evet. oluyor? Yani o kadar böyle bir bereketli, zengin ki. Evet. Ee, evet. Ve şimdi biz bir modern mimariye 1940'larda başladı değil mi? Türkiye'de bu modern mimari sevdası evet. biraz da bu ayı yükselen, büyüyen... Endüstri, alt, endüstri, endüstri devriminden sonra tarzı. yavaş yavaş... Şu Alman e binalara özenmeler falan. ederken birden bu postmodern binalar girdi etrafımıza. Şimdi gerçekten bütün <gülüyor> binalar böyle cam falan. Ama biz iklim kriziyle karşılaşınca birdenbire dönüp... Yani bütün Türkiye'de ben bütün böyle mimarlarda filan da dergilerde filan da görüyorum. Acaba bu geleneksel mimari bu sorunları nasıl çözmüşlerdi? Buna bakılıyor. Şimdi evet. birdenbire geleneksel mimari sanki biraz daha böyle nasıl ifade etsem yani saygınlığını geri mi kazandı desem daha mı çok dikkat çekmeye başladı? Ne dersiniz evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, evet. Ee, dikkat çekmeye başladı hakikaten. Ee, çünkü ben benim böyle bir terimim vardı geçmişin bilgeliği adı üzerinde bu bilgelik hem bugün hem geçmişte hem de gelecekte devam edecek. Geçmişin bilgeliğinin üzerine aslında bakarsınız bizler birer bizler derken tasarımcılar birer tuğla koymak zorundaydılar. Ama ancak bu tuğlalar maalesef atlayarak konuldu ya da zaman zaman hatta hiç konulmadı. Dolayısıyla maalesef Bina e, tasarımıyla e, ve yapımıyla uğraşan kişiler bu e, iklim krizine e, birer e, etkin etken eleman olarak çalışmış oldular. Ben geçmişin bilgeliğine baktığımız zaman arkeoloji zamanından dahi örnekler yıkılsa bile örnekler görebiliriz. Kişiler var olan yerel elemanları kullanmışlar, malzemeleri kullanmışlar. Kişiye oradaki işlevlere önem vermişler. Dolayısıyla bizim hem Anadolu'dan hem de geçmiş nerede olursa olsun. Çünkü elbette, iklim, elbette. iklim, kuru sıcak iklim Urfa'da varsa kuru sıcak iklim başka yerde de var. Dünyada. İran'da var mesela ki kitapta evet. buna da ilgili bir makale var. Evet, Çok hoşuma aynen. Gitti. İran, evet. Aynen İran'da da var. İran'ın işte, biraz da şuradan Suriye'de da önemi var diye düşündüm. Yani bildiğiniz gibi ülkemiz gittikçe eklatora yaklaşıyor yani mecazi anlamda. <gülüyor> e, o evet. zaman e, yarın öbür gün yaşayacağımız iklimlerde bu işler nasıl çözülmüş diye bizim biraz aşağımıza iklim şey İran'a Mısır'a. Evet. İsrail'e falan bakıp oradaki deneyimleri buraya kazandırmak da hepimizin boynunun borcu gibi geliyor bana. Kesinlikle. Oralardan da öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla iklimler değişiyor. Çünkü karbon ayak izi çoğaldığı için iklimler değişiyor. Ama değişmeyen bir şey gerçek varsa iklimin getirisi olan mimari. Bu niye mimari diyoruz? Çünkü biz insanların bir shelter dediğimiz korunmaya ihtiyacımız var. Değil mi? Bir evet. e, e, tabiat şartlarından korunacağız, yatacağız, uyuyacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Bir, bir kapalı alana ihtiyacımız var. Bu kapalı alanın içinde bizim insan insanlara bir e, mikro klimatik e, e, ya da biyoklimatik konfor e, sağlamamız lazım. Bu konfor kesinlikle değişmiyor. Evet. Nerede de olursanız olun değişmiyor. Yani siz sıcak iklimde de olsanız bu e, mikro... E, e, Klimatik etkeni yaratan biyoklimatik konfor dediğimiz 21 derece ile 27,5 derece arası ve bağıl nem oranı her yerde aynı olmak zorunda ki ben rahat nefes alabileyim, rahat hareket edebileyim, fonksiyonlarımı yerime getirebileyim. Bu ha, yani kayıtsız şartsız iklim ne olursa olsun değişmeyen. ...bir gerçek. Bunu benim sağlamam gerekiyor... ...tasarımcı olarak. Dolayısıyla değişmeyen... ...bu bilgelikten... ...bizim bayağı öğreneceklerimiz var. Ben Bunları aslında... ...sınırlamak hiç de kolay değil. Ancak bu limitli zamanımız... ...içinde birinci olarak... ...mesela geleneksel mimariden... ...ben eşsiz ve emsalsiz olmayı... ...öğrenmemiz gerekiyor diyorum. Ondan sonra... ...ikinci olarak... Binlerce kilometre öteden yöreye ait olmayan malzemeyi getirmemeyi öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Üçüncü olarak bu geleneksel mimaride bulunan detaylarda gizli olan bilgeliklere gerçekten önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o küçük küçük detaylar aslında bizim konforumuzu sağlıyor. Dördüncü olarak da... Buna ayı ve Penk adındaki bir araştırmacının bir cümlesi var. Onu eklemek istiyorum. Diyor ki aynı yerdeyiz, aynı şehirdeyiz ama aynı mikroklimatik ortamda değiliz. Hmm, i̇şte evet, yerel evet. mimari bize bunu öğretiyor. Aslına bakarsanız herkesin aynı mikroklimatik ortamda rahat ve konforda olmasını öğretiyor. Mesela bu ne demek? Yani ikimiz de aynı yerdeyiz. Aramızda en fazla işte 5 kilometre yer var. Ama siz orada terliyorsunuz, Ben burada mutlu, mutlu bir şekilde konforlu bir şekilde ya da gerekli olan işlemlerimi yapabiliyorum rahat uyuyabiliyorum ya da çalışabiliyorum bunun sebebi işte bu mikroklimatik çevreyi sağlamak için mimariyi kullanmak çok güzel. Bu e, çok bazen güzel e, tabii ettiniz. ki tamamıyla kapalı bir mekan olmayabilir. Yarı açık mekan olabilir. Ağla olabilir. Kitapta böyle örnekler de var. Ve çok güzel ifade ettiniz söylediklerim. Çok teşekkür evet. ederim ama e, birdenbire ben de fark ettim ki yani sizinle çok keyifli sohbet etmek. Zamanımız dolmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hatta açışsız evet. bile. Evet, evet. Aslında örneklerim vardı. Bu detaylara örnekler vermek isterdim. Ama artık <gülüyor> e, bir, bir başka zaman bir belki. Bir başka tekrar program yapalım yani. Gerçekten çok keyifliydi. Ben de hiç farkında değilim saate bir baktım geçmişiz bile. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, Güneşin Yeniden Keşfi kitabında sevgili dinleyiciler hani detay isteyenler, Şule Hanım'ın yazısını okumak isteyenler ona başvurabilirler. Çok yeni bir kitap. Ee, Şule Aybar e, Açık Radyo'ya işte katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, Ankara'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Açık Radyo'dan lütfen kabul edin. <gülüyor> Tabii ki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, Şule Aybar ile Güneş'in yeniden keşfi kitabını Dünya'yı okumakta açık dergi içinde konuştuk. Ee, önümüzdeki programda bir başka yazarla tekrar buluşuncaya kadar ben Aytaç Timur. Hepinize iyi haftalar, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Dünya'yı okumak.